1773 numaralı konu, Hz. Peygamber'in, Ramazan'ı karşılamaya dair uzun bir hutbesi, Allah'ın Resulü Şaban'ın son gününde bize bir hutbe irade ederek dedi ki, Ey insanlar, Ramazan ayı büyük ve bereketli bir aydır. Sizin kapınıza dayanmaktadır. Öyle bir aydır ki, onda bir gece vardır, bin aydan daha üstündür. Allah bu ayın orucunu farz, gece ibadetini nafile kılmıştır. Kim ki hardan bir hasletle bu ayda Allah'a yaklaşırsa, tıpkı başka aylarda farz vazifesini yerine getiren bir kimse gibi olur. Kim ki bu Ramazan ayında bir farzı yerine getirirse başka aylarda yetmiş farzı yerine getiren bir kimse gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. Bu ay yardımlaşmanın, hal hatır sormanın ayıdır. Bu öyle bir aydır ki, müminin rızkı bu ayda artar. Kim ki bu ayda oruçlu bir kimseye iftar yemeği verirse, onun günahlarına mağfiret olur, onun boynunun ateşten azad edilmesine vesile olur ve onun ecri gibi iftara gelene de ecir verilir, onun ecrinden de hiçbir şey eksilmez. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, hepimizin yanında birisine iftar yemeği yedirecek güç yoktur, dediler. Hazreti Peygamber, Allah bu sevabı bir hurma ile bir insana iftar ettirene, bir bardak su içirene, bir yudum süt içirene de verir. Ramazan ayının başlangıcı rahmet, ortası mağfiret, sonu da ateşten azad edilmektir. Bu ayda kölelerin vazifesini hafifleten bir kimseyi Allah affeder, ateşten azad eder. O halde bu ayda dört hasleti çok yapınız, bunlardan ikisiyle Allah'ı razı edersiniz. Diğer ikisine de muhtaçsınız. Allah'ı razı edecek iki şey Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmeniz ve Allah'tan af talebinde bulunmanızdır. Son ikisi ise, Allah'tan cenneti ve Allah'tan cehennem azabından korunmayı istemenizdir. Kim ki oruçlu bir kimseye içirirse, Allah benim havzımdan ona öyle bir su içirir ki, artık o cennete girinceye kadar susamaz, buyurdu.